I'm up. Savaş, savaş ve savaş söylentileri. İyiler kötülerin üstüne gitmeli. İyiler kötülerin üstüne gitmeli. Bizim daha fazla öfkeye ihtiyacımız yok. O, hayır hayır, öfke yok. Bizim ihtiyacımız olan şey sevgidir. Ve çocuklarımızla ilgilenmek ve onları koruyabilmektir. Bizim daha fazla öfkeye ihtiyacımız yok, diyor bu şarkısında Bob Marley. Ee, savaş adlı şarkısında. Merhabalar, Yediyelken'e hoş geldiniz. 95.1 Özgür Radyo'da e, Yediyelken'de sezonun bu ilk programında yeniden birlikteyiz. Ben programı hazırlayan ve sunan Semra ve teknik masada arkadaşım Nejat'la birlikteliğiniz başlamış bulunuyor. Saatlerimiz 10.38'i gösterirken saat 12'ye kadar biz yine burada olacağız. Umarım sizler de e, frekansın 95.1 frekansının başında olursunuz. O saate kadar e, bizimle birlikte bu programı Paylaşırsınız. Evet ben yine böyle sesim biraz bozuk başladım çünkü e, biliyorsunuz her sezon ben bir iki defa grip olurdum ama bu sefer nasıl olduysa daha ilk programda böyle bir şeyle karşılaştık. E, umarım çok fazla öksürmem aksırmam öyle olursa da e, şimdiden özür diliyorum. İki saat boyunca buna katlanacaksınız çünkü e, umarım sesim çok kötü gelmiyordur. Evet yine savaş tamtamları arasında e, başladık. Özgür Radyo'nun yeni yayın dönemine e, daha dün meclisten o koca meclisten e, on insanlık beklediğimiz, barış beklediğimiz, özgürlük beklediğimiz, beklediğimiz yanlış olur belki ama umduğumuz diyelim öyle bir meclisten savaş kararı e, çıktı. Biz bunu tekrar tekrar yaşıyoruz aslında. Özellikle de ben işte bu Özgür Radyo'da e, çalışmaya başlayacağım. ...başladığında sene 99'du. Ee, yaklaşık 13 yıl olmuş ve bu 13 yıl boyunca gerçekten e, o kadar çok e, savaşa şahit olduk ki... ...artık bunlar şaşırtıcı değil. Böyle programlara savaş karşıtı şarkılarla başlamak da artık bir rutin haline geldi aslında bakarsanız. Ee, yanılmıyorsam 2003 ya da 2004'tü... ...yine Irak'ta bir savaş vardı... ...ve bizim o savaşa girme durumumuz vardı... ...1 Mart tezkeresi görüşülüyordu... ...ve o zaman ben de Ankara'daydım... ...ilk defa belki... ...80 askeri darbesinden sonra... ...ilk defa 100 üzerinde insan... ...Ankara'da yürüyüşe geçmişti... ...1 Mart tezkeresine karşı... ...o zaman ben de Özgür Radyo'da... ...yine muhabirlik yaptığım için... ...Ankara'dan bağlanıp anlatmıştım o coşkuyu... ...ve o zaman bu yürüyüşün sonucunda... Ee, ...o tezkere geri çekilmişti... Ee, büyük bir kazanımdı Büyük bir mutluluktu Onun heyecanını yaşamıştık ee, Aradan geçti neredeyse 10 yıl ee, Ve biz e, yine aynı şeyleri yaşıyoruz Bu tekrar tabi insanı çok üzüyor Ama bu sefer çok daha geri bir noktadayız Çünkü artık meclisten e, Bu tezkere çıktı Ve biz bu savaşın içindeyiz Kimse e, Akçakale'de Ölen 5 insanın adını anmıyor ee, Orada çocuklar öldü Kadınlar öldü Böylece bir savaş başlamış oldu Ama e, şu anki Kimsenin o insanların adını andığı, e, onların yaşadığı, hüznü paylaştığı yok. Bir çıkar savaşının içine sokuluyoruz e, şiddetle. Ama biz de şiddetle yine e, öfkemizle, isyanımızla dün e, Beyoğlu'ndaydık, İstiklal'deydik, On binlerce insan oradaydı. E, biz oralarda olmaya devam edeceğiz herhalde. Ancak o zaman kendimizi insan gibi hissedeceğiz. Evet bunu yapacağız ee, ama biraz da kültür sanatla kültür sanattaki alternatif duruşumuzla e, bu yaşananlara dur demeye çalışacağız. E, belki e, en iyi yollarından e, biri de bu, araçlarından biri de bu. Bir şeyler üretmek yaşama bir şeyler katmak e, bize her zaman mutlu edecek bir şey. O katılanları paylaşmak da aynı şekilde. O yüzden biz yıllardır yedi yelkeni yapmaya çalışıyoruz. O yüzden sanatla e, bize dayatılan ...hayat karşısında karşı duruş sergileyen insanların çalışmalarını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ne mutlu bize ki siz de yıllardır bu Özgür Radyo ve 7 Yelken'i yaşatıyorsunuz, dinliyorsunuz. O yüzden e, ilk programda böyle duygusal bir konuşma yaparak sizlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ee, ne yapacağız? Tabii ki 7 Yelken'in formatı değişmez. Küçük, ufak tefek değişiklikler olur ama genel olarak e, bildiğiniz formattadır. Yine kültür sanat dünyasından haberleri aktaracağız sizlere. Ee, gittiğimiz, gezdiğimiz e, gördüğümüz etkinlikleri anlatacağız. Yorumlarımızı sizlerle paylaşacağız. Tabi sizlerin yorumları çok önemli. Genelde katılmıyorsunuz. Zordur kültür sanat etkinlikleri hakkında yorumlarda bulunmak biliyorum. Çok farkındayım. Ee, zaten bunları takip etmek, izlemek de çok zor şu hayat gailesinde. Bunun da farkındayım ama e, bununla özel olarak ilgilenenler e, gerçekten bu alana ilgi duyan arkadaşlar yedi dinliyorlarsa ve katılırlarsa gerçekten çok mutlu oluruz. Çünkü biz burada bir karşılıklı paylaşım içinde olmak istiyoruz. Ee, bunun için e, 0216-330-75-91-92-93 e, numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. E, 7LK.net özgürradyo.com'a mail atabilirsiniz. E, Faksım çekebilirsiniz. Hala faksla <gülüyor> iletişim kuranlar varsa. 94 ile e, biten numaramız, faks numaramız. E, bunun dışında tabii ki e, Facebook'ta 7LK grubuna katılıp oradan da yorumlayacağız. Kurumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Evet bir şarkıyla devam edeceğiz. Ee, yeni bir albüm çıktı. Ee, çok fazla albüm yapılmıyor artık biliyorsunuz bu e, sanatta müzikte de bir e, üretim kısırlığı yaşanıyor maalesef. E, yapılan albümlerde genelde nostalji albümleri 60'lar 70'ler 80'lere bir özlem albümleri. Elbette ki o şarkıları çok seviyoruz ama artık genel olarak bir e, gerçekten bu alanda bir kısırlık yaşandığı için işte türkülerde de şarkılarda da çok fazla yeni Yeni Best'te e, yapılamıyor ama e, bu alanda gerçekten çok iyi işler yapan, alternatif işler yapan sanatçılar var. Onlardan biri de Ceylan Ertem. E, Ceylan Ertem'in yeni bir albümü çıktı. Gerçekten ses rengi, yaptığı şarkılar çok güzel. Ütopyalar Güzeldir adını taşıyor. 2012 e, yaz, Ağustos'ta çıkarttı sanırım albümünü ve... E, 6 Ekim'de de yanılmıyorsam Evet 6 Ekim akşamı da Kadıköy Kargart'ta bir konseri olacak Ceylan Ertem'in Eğer sesini, ses rengini, şarkılarını seviyorsanız Kaçırmayın derim Çünkü Kargart'ta Ceylan Ertem'i dinlemekte Ayrı bir keyif olacaktır diye düşünüyorum ee, Ondan e, Albümüne adını veren şarkıyı dinleyelim ee, Biz Ütopyalara inanmaya Devam ediyoruz Ütopyalar güzeldir i̇şte bir aşkı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 Evet, kesinlikle Ütopyalar güzeldir Onlara inanmaya devam ...bu arada... E, ...Yediyerken grubuna... ...yeni katılan bir arkadaşımız Ercan Erdemir... ...kendisi de sinemayla ilgileniyor... E, ...tanıdığımız... ...sevdiğimiz bir arkadaşımız... ...o benim bir yorumumla ilgili bir yorumda bulunmuş... ...sanatta kısırlık yok... ...üreticileri motive eden koşullar değişti... ...diyor... ...internet sanatçıların emeklilerinin karşılığını almasını... ...gittikçe imkansızlaştırıyor... ...ve maliyeti olan üretimler... E, ...bunlar hayat gailesi de karışınca... ...diyor... E, ...bunlar... E, üretimler kısırlaşıyor diyor un kapını imece çarşısından ee, diyor katılmak isteyen varsa programa ka e, katmak isterim demiş bir de e, şimdi şöyle bir şey evet e, ya internetin böyle bir yanı oldu gerçekten. Çünkü insanlar bu üretilenlere çok daha çabuk, çok daha hızlı ulaşabilir oldular. Ee, bu biraz bir e, handikap diye düşünüyorum ben. Yani e, insanların buradan sanata ulaşması çok da kötü bir şey değil. Hatta bazı sanatçılar, işte Tayfa Bandista'yı biliyoruz, e, albümünü satmıyor. Albüm satışından gelir elde etmiyor. Konserlerle vesaire bunu halkla buluşarak yapmaya çalışıyor ama üretimlerini her daim devam ettiriyor ve internetten de bunları halka Kendisi sunuyor zaten özellikle duyurusunu yapıp lütfen indirin ve paylaşın diyor bu da bir yöntem evet e, motivasyonsa e, halkın onları izlemesi de bir motivasyon diye düşünüyorum Ercan e, teşekkür ediyorum ayrıca katılıp e, programa destek verdiğin için bu arada. Şehir tiyatrolarında yeni dönem başlıyor biliyorsunuz çok tartışmalı bir süreç yaşandı şehir tiyatrolarında işte geçtiğimiz sezon kapanırken eski yönetim istifa etti yeni yönetime çünkü Bakanlığın Kültür ve Sanat Bakanlığı'nın atadığı bir memur gelecekti. Halbuki daha öncesinde işte Ayşenil Şanlıoğlu en son genel sanat yönetmeniydi kendisi usta bir tiyatrocuydu ekip de yine bu tiyatrocu grubundan yıllarca e, şehir tiyatrolarına emek vermiş tiyatroculardan oluşuyordu ama sonra yönetmelik değişti ve e, yönetimde beş atanan insanın olacağına sadece iki tiyatrocunun olacağına karar verildi. Böylece eylemler de e, kendiliğinden geldi. E, sokaklarda pek göremediğimiz tiyatrocular e, bunun sonucunda tiyatroda yaşadıkları haksızlık sonucunda sokaklara çıkmaya başladılar. 1 Mayıs'a katıldılar. Gerçekten güzel görüntülerdi. Bütün yaz boyunca o zaman programımız e, yoktu, e, tatildeydi ama bütün yaz boyunca neredeyse e, iki haftaya yakın Özgürlük Parkı'nda her gece ücretsiz oyunlarını sergilediler. Bu da gerçekten halkla buluşmak için çok güzel bir etkinlikti. Biz de oradaydık birkaç e, etkinliği izleme şansımız oldu. Sabahlara kadar 24 saat boyunca e, Sanat Maratonu adı altında oyunlarını sergilediler. Onlara destek veren gruplar konserler verdiler. Gerçekten çok e, güzel Etkinliklerdi. Ee, ama sonuç olarak bu yönetmelik geçti. Şehir tiyatrolarının genel sanat yönetmeni değişti. bir Atanan bir insan oldu sonuçta ve e, yeni dönemde şehir tiyatroları 3 Ekim itibariyle başlamış bulundu. 3 evet, dakikamız varmış ama ben hızlı hızlı e, hemen şehir tiyatroları belki dönüşte de devam eder. Çünkü e, önemli bir konu. E, şehir tiyatroları yeni döneme başladı. Yeni döneminden başlayacağız. Hatta yeni bir oyunlarından bahsedeceğim. Dün akşam izlediğim bir oyunlarından ama bu arada protestolar devam ediyor. Bu nedenle e, geçtiğimiz pazar günü e, Şehir Tiyatrocu diya, Şehir Tiyatrosu oyuncuları yeni yönetmeliğe rağmen e, Şehir Tiyatroları yok edilemez başlığıyla bir etkinlik e, düzenledi. Kendi alternatif açılışlarını yaptı. Ee, açılış buluşması düzenledi. Harbiye Muslin Ertuğrul Tiyatrosu önünde. Eylem'de kardeş Türkler de tiyatroculara destek verdi ve bir konser e, verdiler. Eyleme aralarında Kadir İnanır, Levent Üzümcü, Orhan Alkaya, Bedri Baykam gibi isimlerin de bulunduğu bazı sanatçılar da destek verdi. Ellerinde Şehir Tiyatroları yok edilemez yazılı döviz ve pankartların bulunduğu grup ıslıklarla ve alkışlarla eylemlerini sürdürdü. Ee, grup adına hazırlanan basın açıklamasını lavantüzümce okumuş ve şöyle demiş: bu yıl sokaktayız, bu yıl yönetim kurulu başkanı artık genel sanat yönetmeni değil atanmış bir bürokrat ve yaklaşık bir asırdır sanat kurumu olarak tanımlanan şehir tiyatroları da belediyenin bir şube müdürlüğü. Aylar önce susmuyoruz diyerek çıktık bu yolculuğa, yeni yönetmeliği kabul edilemez buluyoruz, bunu bir kez daha haykırıyoruz ifadelerini kullanmış. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu Kadir İnanırsa demiş ki keşke katılım biraz daha fazla olsaydı bizim toplum olarak öğreneceğimiz daha çok şey var tepkilerimizi bir bütün halinde koyabilmenin çok zaman alacağını düşünüyorum e, demiş onlar da böylece bir e, karşı alternatif açılış yapmış oldular bakalım bu dönem bu eylemler devam edecek ne kadar devam edecek bunları da sizlere yedi yelken de aktarmaya devam edeceğiz. Evet, e, şimdi bir haber arasına reklam ve haber arasına e, gideceğiz. Ama bu arada dediğim gibi şehir tiyatrolarının yeni oyunları var. Bu yıl dördü e, yeni, 33 oyunla yine seyirci karşısına çıkıyor dün de 3 Ekim itibariyle Dušan Kovačević'in yazdığı Yeni Bir Oyun Dar Ayakkabıyla Yaşamak isimli oyunla Şiir Tiyatroları açılışını yapmış oldu 3 Ekim itibariyle Kadıköy Halkın Taner'de e, ve 3 4 5 Ekim tarihlerinde de Dušan Kovačević buradaydı. Ee, i̇lk oyunu da izledi. Hatta biz yani ben programa çok konuk etmek istedim ama e, programı çok yoğundu. Çünkü Dušan Kovačević gerçekten özel tiyatro yazarlarından Yugoslav Yugoslavyanın yıkılışına çözülüşüne şahit olmuş e, ve gerçekten e, alternatif bir bakış açısıyla hayata bakan soldan bakan bir oyun yazarı. E, şehir tiyatroları da son birkaç yıldır onun oyunlarını gerçekten Gerçekten çevirip güzel bir şekilde sahneyi koyuyor. Gerçi dünkü oyunla ilgili bazı eleştirilerim olacak ama onu artık ikinci bölümde reklam ve haberlerin arasından, biz, arasından sonra biz yine buradayız. Görüşürüz. yediyerken kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Şimdi reklamlar. Allah, si ya, dur, dudakları kırmızı, dudakları kırmızı. Karadeniz müziğinin usta yorumcusu Fuat Saka. 5 Ekim Ağlasın Cuma, Vivane Pup sahnesinde miki sizlerle. Miki, miki, miki, miki. Adres Osman Ağa Mahallesi, Osmancık Sokak, numara 21 Kadıköy. Rezervasyon Hamsi telefon 0216-414-4096 414-4096 livanepap.com Tavvar dinletilerinde 10 Ekim Çarşamba Ebral Aydın işi 11 Ekim Perşembe Hüsnü Arıkan Nereye Nereye gider gökyüzü Her cuma Ali Altay sizlerle Gönlüme bir ateş düştü Yanar, ha, yanar Adres İstiklal yanar. Caddesi Bekar Sokak Ümit, No 14 Ümit, Beyoğlu Rezervasyon Telefon 0212 293 10 98 293 10 <gülüyor> Mektup sahnesi her gün farklı yorumculardan türküleri türkü severlerle buluşturuyor. Bu akşam Sevcan Orhan. Rezervasyon: 0212 251 0110 251 0740 Mektupbar.com Bakırköy Anadolu'nun Türkiye evinde 5 Ekim Cuma Nurettin Beçler. 6 Ekim Cumartesi Kenan Coşkun sizlerle. Bir aldım Rezervasyon telefon 0212-542-0126, 542-0126, Anadolu'nun Reklamları dinlediniz. Reklam rezervasyonunuz için 0216-336-4607 Sevginizi, umutlarınızı, özlemlerinizi bir de ezgilerin diliyle sevdiklerinizi ulaştırın. Sizin seçtiğiniz ezgilerden bir tutam Bizim İstasyon İstek Programı'nda. Bizim İstasyon İstek Programı hafta içi her gün 13'te 95.1 Özgür Radyo'da. Beelish. Saat 20 yeni başlatum, ben yeni başladım Evet ikinci bölüme e, Niyazi Koyuncu'nun çıkardığı yeni albümünden e, Hayde şarkısıyla başladık. Biliyorsunuz bunu ilk Niyazi Koyuncu'nun abisi e, Kazım Koyuncu seslendirmişti. Daha sonra bir sürü sanatçı seslendirdi. Hatta e, dillerine yakışmayan sanatçılar da bunları bunu söyleme e, gafletine girdiler diyeceğim ben artık. E, ama oldukça popüler olan bir şarkıydı. Niyazi koyuncu tekrar e, abisine bir saygı duruşu niteliğinde onu almış ve albümüne e, ona yakışan şekilde seslendirmiş. E, Muçopa nasıl yapayım e, anlamına geliyormuş e, sanırım Lazca. E, uzun süredir aslında Niyazi koyuncu. E, ...birçok mekanda... ...şarkılar söylüyor... ...özellikle e, abisinin şarkılarını seslendiriyor... ...ses rengi zaten ona çok yakın... E, ...görünüşü yine ona çok yakın... ...ama tabii ki... E, ...o da hani daha önce... E şöyle diyordu. abim gibi bir ustanın karşısında kendimi dile getirmek adına müzik yapmaya ve bunları söylemeye utanıyordum diyordu. Hatta albümü de çok gecikti aslında. Belki de sırf bu yüzden. Ama artık herhalde şeytanın bacağını kırdı ve o da istediği yolda, abisinin yolunda bir e, müzik serüvenine, bir albümle başlamış oldu. E, ben albümü gerçekten beğendim. Çok güzel. E, tabii Kazım Koyuncu'yu hatırlamamak, bu albümü dinlerken anmamak mümkün değil. Ee, ona özlemi de bir şekilde gidermiş oluyoruz bu albümle. Ee, zaten sık sık herhalde bu programda dinleyeceksiniz bu albümden şarkıları. Evet nerede kalmıştık? Şehir Tiyatroları'nın yeni sezonundan bahsediyorduk. Yeni döneminden e, 4 yeni oyun var bu sezon Şehir Tiyatroları'nda 33 yeni e, 33 oyunla karşınıza çıkacaklar. Bu 4 oyun hangileri? Anton Çehov'un yazdığı Engin Alkan'ın yönettiği Vişne Bahçesi, e, Duşan Kovacevic'in yazdığı Nurullah Tuncer'in yönettiği Dara ile Yaşamak, Samial Bekıt'ın yazdığı Şaik Atekan'ın yönettiği oyun ve Can Doğan'ın yazıp yönettiği Çocuk Oyun. Alibaba ve 40 Haramiler adlı yeni oyunları repertuarına ekledi. Bunun dışında yine geçen sezon e, izlediğimiz oyunlar, Surname. ...Doğum Günü Partisi, Toros Canavarı... ...Gönlümdeki Osman Hamdi Bey... ...Ben Sinema Artisti Olmak istiyorum, ...Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz... E, ...Şark Dişçisi gibi... ...Müzikallerle, yine Çocuk Oyunları... ...Fareli Köy'ün Kavalcısı... ...Cambazhani, Deniz Kızı gibi oyunlarla... ...Şehir Tiyatroları e, karşınızda... ...Tiyatro Severlerin karşısında olacak... E, ...evet az önce... ...programın birinci bölümünde bahsetmiştim... ...Duşankova Çeviç'ten... ...ve onun yazdığı son oyunu Dar Ayakkabı ile... ...Yaşamaktan, e, dün... Ak Akşam Aldın Taner sahnesinde izleme şansı buldum. Konusu beni çok çekti çünkü zaten Duşan Kavacıev için bir diğer oyunu İntiharın Genel Provasını izlemiştik iki yıl önce 2009'da oynanmaya başlamıştı 3-4 sezonda oynandı çünkü gerçekten seyircinin ilgisi çok fazlaydı bu oyuna ve gerek oyunculuklar gerekse de oyunun bütünü çok güzeldi çünkü artık insanların bu yaşam sıkıntısı karşısında çözülmesi ve intihara e, yönelmesini anlatan bir oyundu e, Toplumsal e, olayları sosyal e, gelişimi çok iyi kavrayan e, özetleyen bir oyundu e, Şimdi bu oyunun konusu da özelleştirme yapılarak kapatılan bir ayakkabı fabrikasında geçiyor Dar ayakkabıyla yaşamak oyunu ve beş işçinin haklarını almak için başlattığı açlık grevi Ve sonrasında medyanın bu direnişi bir tür ölüm kalım savaşına e, dönüştürmesini anlatıyor ee, gerçekten ilgi çekici. Ee, şu an e, İspanya'da, Portekiz'de, Yunanistan'da yaşanan grevleri biliyorsunuz. Kapitalizm bir çözülme süreci yaşıyor. Belki bu savaşların nedeni de bu zaten. Kapitalizm bir noktada sıkıştı ve savaşlarla bu e, çözülmeye çalışılıyor. Tabii bundan en çok zarar gören de e, halk yığınları İşçiler. E, dolayısıyla işçi grevleri giderek artarak devam ediyor. E, Dušan Kovačević de bu e, gidişatı e, görmüş olacak ki böyle bir oyun yazmış. Oyunda beş işçi var karşımızda. E, bu işçiler iki yıldır e, aslında o e, özelleştirilen ayakkabı fabrikasında e, direnişteler. Aslında bin kişinin çalıştığı bir e, fabrika. E, bu bin kişiyle başlanan direniş... E, Sonunda insanların pes etmesi sonucu beş kişiye kadar düşmüş e ve iki yılın sonunda bu beş işçi ikisi, kadı, ikisi kadının üçü erkek beş işçi. Artık e, dayanacak noktaları kalmadığı için açlık grevine başlamışlar. Oyun açlık grevinin yedinci gününde başlıyor. İşçiler yorgun, halsiz, bitkin. E, i̇çlerinden biri e, Türkiye'de çokça yaşanan silikosis e, hastalarından biri. Artık nefes alamayacak duruma gelmiş. Çünkü ayakkabıyı yapıştırırken kullanılan yapıştırıcıdan dolayı akciğerleri iflas etmiş. Evet. Kendi fabrikasının ona hediye ettiği kendisinin yaptığı ayakkabılar ayağına yapışmış o kadar yapışmış ki... E Ayakkabıların içinden artık ayakları parmakları fırlamış ve yürüyemeyecek durumda. Gerçekten çok kötü durumda. Diğerleri tam olarak fabrikanın birebir üretim aşamasına yer alan insanlar değil. Biri sekreteri, biri aşçısı, biri şoförü ama bir şekilde bu direnişi iki yıldır devam ettiren insanlar, işçiler. Ee, direnişlerinin 7. E, gününde e, Ölüm oruçlarının 7. gününde Kendilerine Medyadan bir teklif geliyor ee, Diyorlar ki Bu ölüm orucunu Canlı yayında İnsanlara aktaralım Böyle bir e, program yapalım Bir reality show yapalım Böylece siz de kendinizi Kamuya duyurmuş olursunuz Kamuoyuna kendinizi anlatmış olursunuz Sizi bu hale sokanları teşhir etmiş olursunuz e, Gibi bir teklif geliyor Tabi başta kabul etmek istemiyorlar e, Acılarını e, Ya da sevdiklerinin onları bu halde Görmelerini istemiyorlar ama daha sonra Evet seslerini duyurabilmek için Belki bir çözüm olabilmesi için buna evet Diyorlar ve biz e, ...oyunun ikinci bölümünde bir reality show izliyoruz. Korkunç bir şey tabii ki işte bizim bu e, bir dönem çok e, favori olan BBG e, evleri gibi... ...bir e, yerde bu insanların yavaş yavaş nasıl öldüklerini canlı yayında izliyoruz. Gerçekten hani Dushan Kovacevic'in e, yazdığı oyun... E, oyun itibariyle değindiği konu mükemmel bence şu döneme denk düşen e, medyanın e, nasıl bu sistemin sürdürücüsü olduğunu nasıl insanın e, duygularını vicdanını hiçe sayarak e, programlar yaptığını bizim hayatımıza girdiğini gösteren çok güzel bir oyun eleştirilerime gelince. Ee, bir kere e, çok ruhsuz oynadıklarını düşünüyorum ben arkadaşların oyuncuların oyunculukları açıkçası çok beğenmedim intiharın genel provasındaki bir oyunculuk yoktu orada o heyecan o coşku yoktu ki oyunun henüz ikinci günü olmasına rağmen bir ruhsuzluk durumu vardı ee, oyunun sonu. Ee, artık e, buna anlatmayayım, hani bir sürpriz olsun ama oyunun sonu aslında bir kaderci bir bitişle sona eriyordu, bir kazanımla e, tabi mutlu son olması gerekmiyor ama e, daha gerçekçi bir son olabilirdi ama e, maalesef ki bir kaderci yaklaşım işte sonumuz böyle bu kadar e, gibi bir çözüm sunmayan bir e, oyun vardı karşımızda. E, bunun dışında evet bir sıkıcılık bir e, ruhsuzluk vardı bunları söyleyebilirim ama yine de kesinlikle bu dönem şehir tiyatrolarında izlenmesi gereken çok önemli oyunlardan biri olduğunu düşünüyorum e, ve izleyin diyorum kimler e, oynuyordu? Bora Seçkin, Müge Akyamaç, İbrahim Can, Nihat Alptekin, Yeliz Gerçek, Benli Yıldırımlar, Tankut Yıldız, Volkan Ayhan, Çağrı Hün ve Uskan Çelebi rol alıyor. Oyun 14 Ekim'e kadar Kadıköy Haldun Taner sahnesinde. Gidin ve gör. Evet şimdi bir şarkı arası vereceğiz. Yine çok konuştum. Arkadaşlar çok konuşuyorsun dediler bana yukarıda. <gülüyor> Susturamıyorum kendimi. Herhalde bu 3 aylık birikmiş bir şey. Bu mikrofonun karşısına gelince ki hastayım çok konuşmayacağım işte çok şarkı çalacağım falan diyordum. Ama yine yapamadık yine beceremedik. Şimdi e, biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda yine çok üzücü bir haber aldık. Ustayı bir ustayı daha kaybettik. 2012 zaten e, neredeyse bir ölümler yılı oldu. Müşfik Kenter, neşe Ertal. Geçtiğimiz hafta Berkant Daha şu an aklıma gelmeyen birçok sanatçıyı kaybettik bu yıl Ama tabii ki Neşet Ertaş'ın çok özel bir yeri var Hayatımızda çok özel bir yeri var Neredeyse sevdiğimiz türkülerin bir çoğunu Büyük çoğunluğunu onun yaptığını biliyoruz. Onun besteleri, onun sözleri olduğunu biliyoruz. ve Hem sözleri hem müziği hepimizin vicdanına, duygularına öyle güzel dokunuyorduk ki onu kaybetmek hepimizi çok üzdü. Zaten o yüzden belki de cenazesine binlerce insan katıldı. Bazen sanatçı olmak böyle bir şey olmak demek anlamına geliyor herhalde. Şimdi... Benim çok sevdiğim bir yorum Jülde Özçelik biraz caz formatında söylüyor türküleri ama işte Neşet Baba'nın en sevdiğimiz türkülerinden biri Yalan Dünyayı da gerçekten mükemmel yorumlayanlardan biri onu dinleyelim sonra buradayız. Şülde Özçelik yorumuyla dinledik bir Neşat Ertaş e, türküsü, Yalan Dünya. E, umarım beğenmişsinizdir sizde. Daha önce de zaten çok çaldığım bir şarkıydı bu. E, evet, şimdi bir başka oyundan bahsedeceğim. Dar ile yaşamaktan bahsettik şehir tiyatrolarında ama özel tiyatrolarda da bu sezon e, yine çok iyi oyunlar e, izleyiciyle buluşacak. Bunlardan biri de yine geçen yıl Can Yücel li sahneye taşıyan Kemal Kacar Türkün yeni oyunu. Ahmet Arif'in sahneye taşındığı hasretinden prangalara eskittim. Herhalde Özgür Radyo dinleyicisi için Ahmet Arif'in özel bir yeri vardır. O yüzden ilk programda e, ben bu oyunu sizlerle paylaşmak paylaştırmak istedim. E, çünkü bugün ilk kez izleyiciyle buluşacak e, Kemal Koca Türk'ün sahneye taşıdığı Ahmet Arif oyunu. E, o yüzden Kemal Bey de şu an telefon attığımızda biraz ondan dinlemek istiyoruz. E, bu oyun neye dairdir? E, Ahmet Arif nasıl? sahneye taşınıyor. Evet Kemal Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Ee, evet e, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katılmayı kabul ettiğiniz için. Bu akşam ilk kez izleyiciyle buluşuyor Ahmet Arif hasretinden prangalara e, eskittim oyunu. Biraz oyundan bahsedebilir misiniz? Öncelikle ben teşekkür ederim e, benim programımıza konuk ettiğiniz için. E, oyun bin, e, 1900 1940'ların yani, e, Türkiye'sinden, alıntılarla daha doğrusu Ahmet Arif'in gözünden Ahmet Arif'in hayatı, e, şiirleri. Kemal Bey Ondan... biraz daha yüksek sesle konuşabilirseniz çok seviniriz. Çok az geliyor yayına çünkü. Ha, tamam. tamam e, 1940'lı yıllardan başlayarak e, Ahmet Arif'in gözünden bir Türkiye'ye bakacağız. E, 1940'ların sonunda e, Ahmet Arif'in şiir serüveni başlar. Hı hı. O şiir serüveni işte 60'lara kadar dayanır. 60'lara kadar olan o süreçte Hazretim'den e, Prangalar Eskip'in e, kitabı çıkar. O kitap e, çıkıncaya kadar ki o serüveni e, seyirciyle paylaşacağız. Ahmet Arif'in yaşamından kesin sunacağız. Belki bugüne kadar hiç kimsenin bilmediği birçok sırrı paylaşmış olacağız sahnede. Hı hı. E, Ahmet Arif yaşarken biliyorsunuz pek kendisini anlatmayı sevmeyen bir evet. insandı. Şiiriyle var olmuş, mütevazı bir kişilikti. E, e, bugün de görüyoruz ki Ahmet Arif'in şiiri hala Geçerliğini koruyor ve hala aynı şekilde ülkede değişmeyen bir sürü olay var. Ve bu olayların tam da e, baharında değil, yeni gelişen olayların baharında. Ahmet Arif'i bir daha hatırlamakta, bir daha ezberden geçmekte fayda var diye düşünüyorum. Hı hı. O yüzden de e, bu sene Ahmet Arif'le başlayalım. Biliyorsunuz bir canı e, evet. tahniye taşımıştık. Evet. Bu portreler devam edecek e, tiyatro kumpayrası olarak hı hı. sürdürmeyi düşünüyoruz. Hı hı. İkinci oyunda e, tiyatronun da rengini, tadını e, belli etmesi açısından Ahmet Arif olsun istedik ve kasetinden Prangalar Eskisi'ne. Evet, geçen yıl e, Can'ı izlemiştim e, yine sahnede siz tek başınıza oynamıştınız. Arkada e, çizimler vardı, müzik yine çok e, gerçekten oyunla uyumluydu ve böyle bir e, hani... E, Bizi başka bir dünyaya alıp götüren bir, e, bir saat ya da bir buçuk saatlikti tam hatırlayamayacağım şimdi ama bir süre e, bizi Can Yücel'in dünyasına götüren e, bir oyun izlemiştik. Gerçekten etkileyiciydi. E, Özgür Radyo dinleyicilerine de bunu aktarmıştım zaten o dönem. E, şimdi Ahmet Arif'te de yine aynı tarz mı iş, e, izleyeceksiniz? Yine tek başına ve şiirlerini derleyerek mi anlatacaksınız? Yine bir arkada evet. sinevizyon olacak yine. mı? Yine tek başımayım Hı -hı. yine sahnede tek başıma ama e, bu sefer Ahmet Arif'in hayatından kesitler fotoğraflar Hı -hı. E, zaman zaman öyle bir dekor kullandık ki geçen yıl yine dekor yapan arkadaşım hatırlarsınız canda bir merdiven vardı Evet. Merdiven. her şey olabiliyor. Kırmızı bir merdiven. Bu sefer de arkada bir paraşüt bezi göreceğiz e, o paraşüt bezi e, bize dağlar olacak bize ovalar olacak bize nehirler olacak bize zaman zaman barko vizyon için e, bir perde haline dönüşecek. Değişik bir ışık kullanıldı. Bugüne kadar pek alışık olmadığımız, pek kullanılmayan, tiyatroda kullanılmayan bir boyama tekniğiyle dekorlandı. Yani ışıkla boyandı. Hı hı. Bunlar çok değişik görüntüler oluşturuyor. Bu görüntülerin eşliğinde, önde. Yine müzikte bu sefer farklı. Geçen yıl Can'ın müziklerini sevgili eşim Ayça Koca Türk yapmıştı. Hı hı. Bu yıl Ahmet Arif'in müziklerini Sarp Arıstan yapıyor. Sarp Arıstan biliyorsunuz ülkemizin çok önemli... Çok değerli Müzisyenler, müzisyenlerin evet. başında gidilir. Ee, 1 Mayıs gibi çok önemli bir maaşı bestiremiş ve e, sözden iyi bir kişidir. Hı hı. E, onun müzikleriyle bu sefer Ahmet Arif'i anlatmaya çalışacağız. E, birinci perdesi belki daha çok ışık oyunlarıyla bezeli olacak. Ama ikinci perdesinde daha çok görüntülerin 1940'lardan bugüne taşınan görüntülerin e, yer alacağı görüntülü bir oyun olacak. Biraz belgesel e, tadında Ahmet Arif'in hayatının, 50 kesitlerine e, yani o Türkiye o gün Türkiye'sine giriş yapacağız. E, mesela 33 kurşunun hikayesini dinleyeceğiz. Bugünkü e, bugünle paralelliklerine koşuklarına bakacağız. Hı hı. E, bugünle e, hala e, değişmemiş, değiştirilemeyecek e, kadar hani işte kapitalizmin, entelezyonun bütün ülkeleri, e, daha doğrusu orta doğu kan çevirdiği hı hı. bir dönemde. Ahmet Aresi'nin şiirlerinin ne kadar değerli, ne kadar kıymetli olduğunu yani emperyalizm ve kapitalizma karşı nasıl bir haykırma içinde olduğumuz bir kez daha, bu oyunla bir kez daha sergilemiş olacak diye düşünüyorum. Hı hı. Bir dinleyicimiz oyunun süresini soruyor. Ha, ne kadar sürüyor? Oyun birinci perde 43 dakika, ikinci perde de 50 dakika. Hı hı. Evet. 15 dakika ağır, ağır olacak ama... Olacak. E, bu zaman e, izleyenler için şu ana kadar izleyenler için hı hı. İzleyenler için e, Nasıl geçti anlamadık şeklinde e, yorumlanıyor. Hı hı. Keşke Ahmet Ağabey'in biraz daha şiirleri olsaydı onları biraz daha dinleyebilseydik. Hı. Ama şu bir gerçek e, bilinmeyen birkaç şiir var ki e, hiç, e, e, yayınlanmamış birkaç şiir var onlarla da e, seyircimizdik. Mutlu hı hı. O zaman e, iyi bir araştırma süreci de yaşadınız oyundan önce. Çok... E tabi e, geçtiğimiz Ekim ayından bu yana e, bir araştırma yaptık. Mayıs ayında e, ancak metni ortaya çıkartmıştık. Bu konuda oğlu Sinim e, Önal hı hı. E, çok sağ olsun e, hakikaten e, çok büyük yakınan e, verdi. Onun dışında Refik Durbaş biliyorsunuz. E, Ahmet Arif ile ilgili çok güzel bir röportaj yapmıştık. Evet. O röportajdan yararlandım. Sağolsun olsun abim, bu konuda e, desteğini ve ilgisini eksik etmedi üzerimizde. Onun da çok büyük katkısı oldu. E, gerçekten e, Ahmet Arif ile ilgili bugüne kadar belki e, toparlanmış en büyük doküman bu oyunda olacak. E, bu oyunda izleyici o dokümanlarla da karşılaşmış olacak. Hı hı. Dediğiniz gibi Ahmet Arif'i aslında e, çok da iyi tanımıyoruz. Çünkü sadece bir kitabı var. Biz o kitabıyla sevdik. E, Hasretinden Prangalar Eskittim'le. E, ve hani o kitabındaki her şiir, her cümle, her e, kelime o kadar işledik ki içimize. E, yıllardır unutamadık ve dediğiniz gibi hala güncelliğini koruyan e, çok ...hayatımıza işleyen e, şiirler yazmıştı Ahmet Arif. Belki onu daha iyi tanımamız için de bir fırsat olacak bu oyun. E, bu akşam ilk kez seyircinin karşısına çıkacak. E, Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde e, oynanacak. Evet. Peki bundan sonraki e, gösterimler ne zaman? 12 Ekim'de 12 ve 20 Ekim'de Şişli'de Alip Oyazoğlu Tiyatrosu'nda oynayacağız. Hı hı. 5 Kasım'da Ataköy'de Yunus Erme Kültür Merkezi'nde oynayacağız. Yine 8 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde oynayacağız. 10 Kasım'da da Kozi Alışveriş Merkezi'nin içindeki Dezantar Özen Gönül Ülkü sahnesinde oynayacağız. Şimdi program bu. 14-15 Kasım'da da sanırım Ankara'da, Fardım Ankara Dürüm'ü yeni yapacağız. Hı hı. Peki Kemal Bey, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza ben katıldığınız için. Ediyorum. Ahmet Tarif gibi bir doğa yeni sahneyi taşıdığınız için. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi, te iyi çalışmalar. İyi Sağ olun. Evet gelin isterseniz bu kadar Ahmet Arif'ten bahsetmişken onun sesinden bir şiirin dinleyelim. Üzerine de güzel bir şarkı gelecek. Ay karanlık maviye maviye çalar gözlerin. Yangın mavisine rüzgarda asi. Körsen senden gayrısına yoksa, Bozuksam can benim. Düş benim, ellerine si, hadi gel, ay karanlık, itten aç, yılandan çıplak, vurgun ve bela, gelip durmuşsam kapına, var mı ki doymazlığım, illa de illa sevmeleri sevmelerin gibisi. Oturmuş yazıcılar, fermanım yazar. Ne olur gel, ay karanlık. Dört yanın Puşt zulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar, alnım öperler. Suskun, hayın, Çıyansı Dört yanın Puşt zulası, döneri dönerim çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş. Etme gel, ay karanlık. açılandan çıplak gelip durmuş sam kafına içten açılandan çıplak gelip durmuş sam kapına. var mı ki doymazlı içten açılandan çıplak gelip durmuş sam kapına. İçten aç yılandan çıplak gelip durmuşsam kapına var mı ki doymaz mı? Oturmuş yazıcılar fermanın yazazı. Nol gel et ne gel ay karanlık Yaz ışıklar, fermanım yaza. Ne ol gel, ay karanlık. Maviye, maviye, maviye çağır gözlerini. Maviye, maviye, maviye çağır gözlerini. Dört yanım puş suvası Dost yüzlü dost gülücüklü Cigaramdan yanar Alnım alnım öperler Suskun hain çığ yansı. Dört yanım puş suvası Dost yüzlü dost gülücüklü Çıgaramdan yanar, almalımı perler, suskun ayın çiyamsı. Öyleyim gecede ölesin tutunur, etme gel, ne olur gel, ay karanlık.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 Maviye gözleri maviye maviye Evet herhalde e, bu sezon izleyeceğimiz oyunlar arasına Ahmet Arif'i de katmışızdır. Biz özgür radyo olarak kattık dinleyiciler olarak sizler de katmışsınızdır eminim ki ee, bu kadar sevdiğimiz bir şairi sahnede Kemal Koca Türk'ten izlemekte keyifli olacaktır diye düşünüyorum ee, ben şahidim Can Yücel'i gerçekten çok iyi taşımıştı sahneye ee, bunda hiç e, abartım yok ya da programdayım diye böyle söylemiyorum Gerçekten çok beğenmiştim O yüzden Ahmet Arif'i de Sahnede görmek çok güzel olacaktır diye düşünüyorum ee, Evet programın sonlarına yaklaşıyoruz Daha size aktaracağım Onlarca haber etkinlik var aslında Ama artık toparlama zamanı sanırım ee, biraz Caz Festivali'nden bahsedelim. Akbank Caz Festivali'nin 22.si düzenleniyor bu yıl. Üstelik bu yılın bir özelliği Anadolu yakasında da e, yine konserler olacak. E, 3 Ekim itibariyle başladı Caz Festivali ama 21 Ekim'e kadar devam edecek. Yani e, birçok sanatçıyı, e, yurt dışından gelen birçok caz müzisyenini dinleme şansımız var. 21 Ekim'e kadar. Müzik Yaklaşık 300 etkinliğin olacağı festival mekanları arasında e, Kadıköy'de Caddebostan Kültür Merkezi var. Bunun yanı sıra İstanbul Lütfi Kırdar Kongresi alanı, İKSV salon, Babilon ve Garaj İstanbul'da yine caz festivali kapsamında kullanılacak olan mekanlardan. E, klasik cazdan avantgard tınılara, dünya müziklerinden elektronikanın sınırlarına dek uzanan işitsel tecrübelerle takipçilerine oldukça geniş bir çeşitlilik sunan Akbank Caz Festivali bu yılki isimlerle de Heyecan uyandırıyor gerçekten. Anthony Braxton, Diamond Curtain Wall Quartet, Eleni Carandriou, İbrahim Maluf, Gregory Porter e, gibi isimler yine bu festival kapsamında izleyiciyle buluşacak. E, daha sonraki günlerde birçok önemli sanatçının katılımıyla hız kazanacak olan festival rüzgarı, Kampüste caz jams genç yetenekler yarışması ve farklı etkinliklerle devam edecek. Peki bu e, festivalde benim en çok e, ilgimi çeken etkinlik hangisi oldu? Aslında özellikle bu etkinlik için eee caz festivalinden bahsetmek istedim. Eleni karandırıyor. Eleni karandırıyor az çok bilirsiniz hani ismen bilmeseniz bile müziklerinden bilirsiniz. İstiklal'de yürürken kitapçıların e, çaldığı tınılarından, piyanosundan bilirsiniz. E, Teo Angelopulos'dan bilirsiniz. Teo Angelopulos'un o muhteşem filmlerinin muhteşem olmasında bir katkıda Eleni Carandriot'un müzikleridir. E, o müzikler olmasaydı o filmler o kadar etkileyici olur muydu bilmiyorum. Yunanlı bir sanatçı Teangelo Plus gibi e, müthiş iş işlere imza attı, müthiş bestelere imza attı. Ve e, caz festivali kapsamında da yarın e, İstanbul Lütfi Kırıdar Kongresi Salonu'nda bir konser verecek. Hem de bu konseri... Geçen yıl saçma sapan bir trafik kazasında filmin setinde üstelik yaşamını yitiren Theo Angelopoulos anısına yapacak Eleni karandırıyor bu konseri. Hemen e, haberden aktaralım. Yunan piy piyanist ve besteci Eleni Karandirio her biri ayrı bir başyapıt olarak değerlendirilen Sonsuzluk ve Bir Gün, Ağlayan Çayır gibi Plus filmleri için bestediği müziklerle dünya çapında bir hayran kitlesine sahip olmuştu ve bugüne kadar kaydettiği 20 civarında albümüyle ülkemizde de en çok sevilen yabancı sanatçılar arasında yer alıyor. Ender Sakpınar yönetiminde 31 kişilik görkemli bir orkestra eşliğinde 6 Ekim Cumartesi günü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek olan Eleni Carandrio konseri 24 Ocak 2012 günü hayatını kaybeden usta yönetmen Teo Ancelo Pulos'un anısına düzenleniyor ki benim için en önemli nokta bu. Ulys'in bakışı, ağlayan çayır, Leyla'yin geciken adımı, sonsuzluk ve bir gün, puslu manzaralar, kiteraya yolculuk gibi filmlerin müziklerinden oluşan bir Performans sunacak olan Eleni Carandriou festival tarihindeki unutulmaz konserlerinden birine imzasını atacak. Ee, evet, The Angela Plus filmlerini e, izlemediyseniz ya da ismini ilk kez duyuyorsanız bile bence oturun. Bu akşam bir Angelopoulos filmi izleyin. Ulus'un bakışını izleyin, Ağlayan Çayır'ı izleyin. E, Sonsuzluk ve Bir Günü zaten kesinlikle izleyin. Hala izlemediyseniz şu hayatta çok büyük bir kaybınız var demektir. Bunları izleyin. Sonra yarın bu konseri kaçırmamaya çalışın. Ben kaçırmayacağım. Kesinlikle orada olacağım. Çünkü tarihi bir an olacak. Angelopoulos'un bu filmlerinin e, müziklerini çalacak. karandırıyor çok büyük bir orkestra eşliğinde büyük bir müzik ziyafeti olacak gerçekten. E, ama dediğim gibi bu iki ismi daha önce duymadıysanız ya bunlar da kimmiş diyorsanız bu akşamki işiniz bu olsun. Teangelo Plus filmini izleyin. Zaten oradaki müziklerinden anlayacaksınız Eleni'yi. Ee, bu konser kapsamında bir başka konserde e, Akbank Caz Festivali kapsamında bir başka konserde e, Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Erkan Or e, konseri. E, Hemen e, perdesiz gitar ve perdesiz bağlamayı geliştiren kişi olarak Dünya Müzik Literatörü'nde yerini alan Erkan Oğur, İlkin Deniz ve Turgut Alp Bekoğlu'ndan oluşan Erkan Oğur Anatolian Blues e, olarak 10 Ekim Cuma günü Caddebostan Kültür Merkezi'nde e, severlerle birlikte olacak. Erkan Oğur'un e, bu tarafını da müzikteki bu tarzını da dinlemek istiyorsanız yine 10 Ekim günü CKM'de olun diyorum ben. Şimdi isterseniz Eleni Karandurio'nun o sonsuzluk ve bir günün muhteşem müziklerinden birini dinleyelim. Sonra zaten artık veda edeceğiz. Bugün de sezonun ilk programı Yedi Yelken'in sonuna geldik ee, Haftaya yine burada olacağız Ama bugün programı kaçıranlar Vay efendim ofise geç geldim Dinleyemedim sonuna yetiştim Yok kulaklığımı almamışım Dinleyemedim ...falan filan gibi... ...bana bahanelerle gelen arkadaşlar... ...bu programın 7 Yelken'in... ...tekrarını gece 00.30'dan... ...sonra dinleyebilirler. Haftaya Cuma saat 10.30'da... ...biz yine burada tiyatroyla, sinemayla... ...konserle, festivalle yine burada olacağız. Keyifli bir 1.5 saat... ...geçirmek dilerseniz... ...siz de 95.1 Özgür Radyo'da olun... ...Erkan Oğur'la veda ediyoruz... ...bir sevdadır. Kuş misali nel okumanda ne, ne de send ne hazırıllar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 gelirken programını dinlediniz. Şimdi reklamlar.